Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Bugün e, Akif Pamuk ben, bugün Aytaş Timur aramızda değil. Ve konuğumuz e, Birol Caymaz, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkürler. E, kendisiyle bugün Türkiye'de Vatandaşlık, e, Resmi ideoloji ve Yansımaları kitabına istinaden... E, ...Türkiye'deki vatandaşlık tartışmalarını e, konuşacağız... Ee, öncelikle bu kitabın öyküsüyle başlayalım. Ee, nereden çıktı bu vatandaşlık tartışmaları, e, neden bu alana ilgi duydunuz? Ee, bunun öyküsüyle söyleşimize başlayalım. Evet, yani 1995 senesinden beri ben Galatasaray Üniversitesi'nde çalışıyorum. Sanıyorum 98'den itibaren başlayan bir dersim var. Yani hala da devam eden devlet kuranları başlığıyla anlattığım bir ders. ...bu dersin küçük bir bölümü milli kimlik inşası ve vatandaşlığı ilgilendiriyordu. Yalnız Batı Avrupa üzerinden okuyoruz ve anlatıyoruz. Ee, öğrencilerden ve yani öğrencilerde ve bende uyanan bir merak aslında. Yani Türkiye'de ne oluyordu Batı Avrupa'da vatandaşlık, milli kimlik ve vatandaşlık inşa edilirken... ...Türkiye'de ne oluyordu sorusuna bu, bu sorunun arkasından aslında koşturmayla ilişkili bir şey. Tabii bu kitabın enteresan bir özelliği var birinci kısım aslında bir tarihsel sosyolojik okuma e, e, gerektiriyor yani öyle bir e, yapısı var yani 1920'lerin başlarından yaklaşık 1980'lerin başlarına yani askeri darbeden sonraki e, döneme kadar uzanan e, devlet vatandaşlığı e, milli eğitimi kullanarak nasıl inşa etti bunu kitaplar üzerinden çözümlemeye uğraşan bir birinci bölüm var büyükçe bir birinci bölüm kitap çok büyük olmasa da ikinci bölüm de e, daha ziyade vatandaşların bu inşa edilmiş vatandaşlık kimliğini nasıl yaşadıkları, nasıl hakikaten algıladıkları. Var mı yani? Hakikaten böyle insanlar var mı? Yani kitapların bize aslında yaratmaya çalıştığı... Füsun hocamın işte Makbul Vatandaş dediği vatandaş tipi aramızda geziyor mu yoksa müfredat kitaplar milli eğitim sistem oluyor aslında bu e, sistem acaba çok başarılı değil mi e, gibi bir, yani iki alanı aslında birbirine e, birbirleriyle karşılaştırarak çözmeye çalışan bir şey e, bu anlamda da şey yani enteresan bir şey yani ben 1990'ların sonunda Türkiye'de vatandaşlıkla ilgili ne çalışılmış diye baktığım zaman çok ciddi bir hayal kırıklığıydı. Hiçbir şey yoktu neredeyse. Yani internete giriyorsunuz, yazıyorsunuz vatandaşlık diyorsunuz. Karşınıza sadece uyrukluk üzerinden vatandaşlığı aslında anlatan hukuk kitapları çıkıyor ve yani, ya pasaport çıkıyor sadece. Evet, e ona benzer e bir e şey. Yani bir hiçbir bir siyaset çıkıyor. bilimcinin neredeyse siyaset bilimci ve sosyoloğun aslında konuya dokunmadığını e gördüğüm için biraz da heyecanlanarak aslında başladım. Yani hiç, hemen hemen hiçbir şey yok. Ne tarihsel arka plan anlamında bir şey vardı o zamanlar. Ben bu kitabı çalışmaya başladığımda. Sonra garip bir şekilde sanıyorum aynı gözlemi başka arkadaşlar da yapmışlar. Birbirimizden habersiz. Füsun Hoca ile mesela bizim kitaplarımız aşağıya aynı dönemde çıktı. İkimizin benim eski hocam İstanbul Üniversitesi'nden haberim yoktu hocanın bunu çalıştığını. Onun da ben benim çalıştığımdan haberi yokmuş. Buna işte şey diyor herhalde... ...zamanın ruhu gibi bir şey yani... O, ...onu gözlemleyip bu alanda önemli bir eksiklik olduğunu aslında hissedip o oraya doğru aslında yönelmek. Bir de tabi orada e, teori e, teorik tarafı var ve ideolojik aygıt olarak tırnak içinde kullanıyorum. İdeolojik aygıt Hı -hı. olarak tanımlanan bir okul ders kitabı müfredat mi var. Bir tarafta da pratiği var. Siz bir tarafıyla teorik çerçevede çizilen e, o makbulü tırnak içinde makbulün olup olmadığına da bakmışsınız. Tabi zaman ruhuyla da e, çok yakından ilişkili bir de Avrupa Birliği süreci ve Avrupa vatandaşlığı tartışmaları da bu vatandaşlığı e, tartışmalarını e, inanılmaz biçimde sanki e, tetikledi gibi. Hı hı. E, orada ne söyleyebiliriz? Yani vatandaşlık tipolojisi e, olarak e, nereye oturuyor Türkiye örneği? E, çünkü kuramsal birçok tartışma var elbette. Evet, arka Türkiye planında. aslında yani genelde literatürde ikili bir ayrımla yaklaşıyor Batı Avrupa'dan e, çalışanlar. Bir tarafta cumhuriyetçi, cemaatçi dediğimiz e, ortak doğruyla aslında kendisini özdeşleştiren kendi kimliğini daha doğrusu varsa alt kimliğini veya bireysel duruşunu aslında ortaya koymayan bir vatandaşlık anlayışı, biz buna kısaca cumhuriyetçi vatandaşlık diyoruz. Bir de liberal vatandaşlık dediğimiz bireyin aslında öncelendiği bu anlamda da yani birincisinde ödevlerin öncelenmesi, ikincisinde hakların öncelenmesi aslında karşımıza geliyor. Bireyin öncelikli, erdemli ve, ama önce kendisini düşünen bireyin bu şey demek değil tabii ki yani kolektif çıkarlar umurumda değil ben sadece kendimi düşünürüm yani biraz böyle yukarıya doğru baktığımızda yani çok egoist bir tip gibi görünebilir öyle değil fakat yine de bireysel duruşun aslında birinci planda ön planda yer aldığı bir şey Türkiye bu, bu şablon bunlar şablon tabii evet. ki bu şablonlardan hangisine oturur diye sorarsak birincisine daha yakın gibi görünüp aslında birincisine de tam olarak oturan bir yapısı yok Türkiye'nin bir de işin ilginç tarafı Türkiye'deki vatandaşlığı inşası baktığımızda son dönem yani Osmanlı modernleşmesinden itibaren başlıyor bana kalırsa 3. Selim ikinci Mahmut yani kıyafet nizamnamesiyle mesela artık diyor herkes istediğini giyebilir diyor bu aslında işte Osmanlı tebaasından milletlerden oluşan tebaadan aslında modern anlamda vatandaşlığa geçişin ilk adımlarını oluşturuyor e, işin ilginç tarafı hiçbir Osmanlı tebaası ben vatandaş ol, olmak istiyorum talebiyle e, gelmiyor yani evet. devlet elitlerinin devlet devlete dair iyinin ya da devlete dair ideal olanın gerekliliği çerçevesinde kurguladıkları ve yukarıdan aşağı aslında biraz da empoze ettikleri değil mi? Batıyı da hafiften model olarak aldıkları bir vatandaşlık inşası süreci var. Sanıyorum Cumhuriyetle de devam eden bir süreç bu Yani modernleşme bir tarafıyla Toplum mühendisliği olarak bunu Bu bir makbülü Tanımlamaya çalışıyor bir tarafıyla Tabii Bir alttan Bir hak talebi olarak Ortaya çıkan bir durum değil Modernleşmenin ürettiği bir Maalesef bir, bir, bir yere kadar Öyle çok da aslında mekanik düşünmememiz gerekiyor. Yani ilelebet Türkler böyle Pasif ve şey kalacak Tarzında ...zaman zaman Türkiye'nin yani yakın tarihine baktığımızda enteresan çıkışlar olabiliyor. Yani 70'li yılları düşünün orada hak talepleri, öğrenciler, mesela dernekleşme oranlarına bakıyoruz. Ben bu çalışma çerçevesinde Ankara Emniyet Genel Müdürlüğü'nde 1909'dan 1990'lara kadar... ...Türkiye'deki derneklerin sayılarını ve niteliklerine dair bir istatistiki belge inceledim. Çok ilginç... Yani darbelerle birlikte kırılmalara uğrayan yani sürekli aşağı düşen evet. daha sonraki hafif böyle açılım demokratikleşme rüzgarlarının estiği dönemlerde de sürekli yukarıya doğru tırmanan bir eğilim var dernekleşmenin. Bence aktif vatandaşlık pasif vatandaşlık diye de bir şey çizersek aslında aktif vatandaşlığın en önemli gösterenlerinden bir tanesi dernekleşmek bir tarif rengini vermek kendini inşa etmek kendi hak yani kendini inşa etmekte zaten bir hak temelli e, bağlam var tabii ki burada bir bu, bu Marshall'ın e, sosyal haklar kültürel haklar açılımı herhalde bu tartışmanın e, zemininde oturuyor tabii, Özellikle yani, 68 70 evet, e, dediğimizde evet. yani yani modern anlamda vatandaşlığı tartışan en önemli e, düşünürlerden birisi T.H. Marshall hatta başlatıcısı demek de mümkün aslında baktığımızda o aslında çok uzun bir konferans daha sonra makale olarak yazıyor. 50 sayfalık bir evet. makale aslında baktığımızda. Üçlü bir ayrıma tabi tutuyor. Yani Büyük Britanya'nın aslında yaşadığı tarihsel süreçten bir model üretmeye çalışıyor. İlginç bir şekilde 18. 19. 20. yüzyıllar boyunca. Yani medeni ya da sivil haklar dediğimiz hakların 18. yüzyıl boyunca verildiğini. ...bazen de mücadele edilerek alındığını... ...19. yüzyılda politik haklar dediğimiz... ...seçme ve seçilme hakkının aslında gündeme geldiği... ...bu da tabii ki birdenbire olmuyor... ...önce erkekler... ...önce zengin erkekler... <gülüyor> ...arkasından fakir erkekler... ...yani işçi sınıfı da buna dahil oluyor... ...daha sonra da tabii ki kadınlar mücadele ederek... ...seçilme ve seçme haklarını ele alıyorlar... ...20. yüzyılda özelliği... ...sosyal haklar dediğimiz hakların... ...yani sosyal devletle birlikte gündeme getirilmesi... Tabii ki Marshall'ın yani sınırlılıkları var. Bir defa bütün Batı Avrupa'yı yorumladığını düşünürken bir sürü Batı Avrupa ülkesine bu şablon uymuyor. Bu, bu dizgeye uymayan ülkeler var. Almanya'da mesela 19 ve 20. yüzyıllar birbirine karışıyor. Eğer Türkiye'yi de Avrupa gibi düşünürsek Türkiye yani biraz geç kalmış oluyor baktığımızda. Evet. Sivil hakların tanınması 19. yüzyıllar neredeyse sonuna doğru karşımıza çıkacak. Bir de kadın meselesi yok Marshall'da. Yani ben de bu kitabı yazdığımda bir televizyon programına çağırmışlardı. Kader diye bir derneğin evet. başkanı vardı. Orada bana ciddi bir eleştiri yaptılar. Bu kitapta kadın yok dediler. Ben de çok özür dilerim ama ancak bunu yapabildim dedim. Yani aslında kadını, vatandaşlığı kadın üzerinden çalışan mesela bir meslektaşım var. Aylin Kılıç, fedakar eş, fedakar evet. yurttaş diye bir çalışması var. O tam da benim burada yaptığımı kadın üzerinden kadın meselesi üzerinden sorgulayarak yaptı. O çok ilginç bir çalışma bana Tabii kalırsa. Tabii orada kadın e, yani o feminist hareketin e, ortaya çıkışı, hak talebi bir tarafıyla o modernleşme dizgisinin eril tarafını da eleştiren bir taraf. Yani Tabii ki. oradaki feminist hareket e, aslında e, bu e, doğanın hakkına getireceğim laf ama oradaki Hı -hı. feminist hareketi e, t, e, feminist hareketten ilham alan e, hak talepleri de ...Marshall sonrasında gündeme gelen evet. hareketler. Yani Marshall ve Marshall ile birlikte yürüyenler... ve ...kadınlara karşı bir şey var, duyarsızlık var. Daha sonraki süreçte tabii ki... ...özellikle sol feminist dediğimiz... E, ...tandanstan gelen ciddi eleştiriler var. Hem de açılım sağlıyor tabii ki bu tartışmalarda. Şimdi bir üç... de tabii ki yani Marshall üzerinden... yani ...biraz daha ilerlediğimiz zaman... ...yani 1970'lerden itibaren... ...gündeme gelen yeni liberal dalga... Evet onun işte ideolojisi olarak söyleyebileceğimiz küreselleşme meselesi. Bütün bunlar da aslında Marshall'ın eksikliklerine yani haklar sadece bu işte medeni haklar, siyasal haklar ve sosyal haklar mıydı diye yeni liberal dalganın mesela ürettiği bir mağdurlar kitlesi var. Sadece Türkiye'de değil, Batı Avrupa'da da yani dünyanın her tarafında yani ...sürekli düzenli işi olmayan... ...o nedenle de sigortası olamayan... ...iş buldukça çalışan... ...bulamadıkça da zaten şey dışında... ...yani kayıt dışında olan... ...bir insan kitlesi, bir insan tipi... ...ortaya çıkıyor, bu bağlamda da aslında... ...vatandaşlık maaşı denilen bir şey... ...gündeme geliyor evet. yani bu sosyal haklar değil... ...insanların insanca yaşamlarını sürdürebilmeleri için... ...iktisadi olarak onlara destek verilmesi gerektiğini tartışan bir şey. Bir de yine aynı süreç içerisinde tabii ki... ...çevre hakkı diye bir şeyden bahsediyoruz. Yani 1960'larda biz sanıyoruz ki herkes işte sol için sokağa çıktı Avrupa'da falan diye. Çevreyi de aslında önemseyen bir takım sosyal hareketlilikler var hatta Avrupa'da. Evet. Yani nükleere karşı çıkan, daha temiz enerji isteyen... Ee, daha yavaş yaşamak isteyen değil mi? B Tüketim bütün bu toplamını şey. rette, değil evet değil yani üç pantolon değil bir pantolon isteyen işte arabada istemeyen mümkünse bisikleti tercih eden bir bir eğilim söz konusu. Bu da tabii ki yani Marshall'ı aslında yukarıya doğru ittiren yani Marshall'ın dizgesini Art zorlayarak evet yani eli arttıran yeni unsurlar aslında tartışılması gereken yeni unsurlar tabii ki. Şimdi izin verirseniz bir müzik arası verelim. Evet. Aytaç Timur'un e, Ancaplos'un e, herhalde e, sonsuzluk ve bir gün filmini e, birçok dinleyicimiz seyretmiştir. Orada Alexander'da bir e, yazardır. E, ve e, elini e, Carand Carandreo'dan e, Eternity and The'yi sizler için e, seçti Aytaç. Buradan kendisine de selam gönderelim. Teşekkür ederiz Aytaç'a. ...sanki bizi e, denizin kenarına götürdü... E, ...başka hayal dünyalarına götürdü... ...çok teşekkür ederiz tekrardan... E, ...burada Marshall'ın sosyal hakları e, üzerine... E, ...doğanın haklarında e, eklendiğinden bahsettik... ...peki e, burada aktif vatandaşlık... E, ...hak temelli, özne temelli vatandaşlık gibi tanımlandırmalar var... Burada bir de sivil itaatsizlikte bir kavram var. Buradaki sivil itaatsizliğin hak temelli yurttaşlıkta bir karşılığı var mı acaba? Türkiye bağlamında soruyorsak bunun varlığını tespit etmek oldukça güç görünüyor. Yani sanıyorum daha ziyade bireysel duruşun önemsen değil. yani bireysel çerçevesi bireysellik üzerinden çizilen vatandaşlığa daha yakışan bir işi olgu olarak ben öyle gözlemliyorum yani bir haksızlığa uğradığı zaman kendi hakkını savunmayı önemseyen bir bireysel duruş şu Türkiye'deki işte kitabın birinci bölümündeki vatandaşlıkla ilgili yazılmış kitapları incelediğimizde gördüğümüz enteresan bir şey var devlet dili ya da devlet aklı birey olmanın önemsiz olduğuna vurgu yapıyor sürekli yani toplu halde durmamızı istiyor bizden. O topluluk aslında milli kimlik ve o milli kimliği temsil eden devletten başka bir şey değil. Bu bağlamda da eğer siz devlet tarafından haksızlığa uğradıysanız, orada yani bu bahsettiğiniz şeyin ortaya çıkma olasılığı, yani eğer böyle bir formasyondan, böyle bir kültürlenme sürecinden geçtiyseniz, bu kitapları okuyarak ve buna benzer şeyleri duyarak büyüdüyseniz, e, hakkınız olduğu şeyi aramak için tek başına sokağa, ...çıkma olasılığınız... ...oldukça küçük... ...bunun istisnaları oluyor tabii ki... ...istisna olarak oluyor bir de yani çıkanlara da tabii ki çıkmayanların bakış açısı da sanıyorum orada bir duyarsızlık falan gibi bir şey ve o kategorik olarak onu sı mı ortadan Anlayam kalkıyor? Anlayamama diye bir şey de çıkıyor yani <gülüyor> evet yani anlamak için çünkü duyumsamak gerekiyor evet. duyumsamak için de bilmek gerekiyor belki empati yani, kuramıyor yani bir evet. bireyin e, hmm. işte sivil tahsislik eğiliminin e, bir hak evet. talebi olduğunu e, çok da anlamıyor. Burada tabii o söylemde o tırnak içinde o e, makro hedefler belki daha insansız bir e, bireysiz bir e, topluma evet, yani, dönüştürüyor. Olabilir. Kolektif işte milli çıkarlar dediğimiz çok yüce değil mi bireyi aslında aşan ve fena halde aşan çıkarlar için e, birleşip bir şey yapabiliyor Türkiye'de insanlar ama kendileri için bu anlamda yani vatandaşlık hakları dediğimiz haklar bağlamında pek bir şey yaptıklarını söylemek mümkün değil. Bir de baktığımızda zaten yani ödevler ve haklar dizgesi üstünden kurgulandığını hatırlarsak. Evet. Ödev yani vatandaşlık size ne ifade ediyor sorusu. Ben bu soruyu bir sürü insana sordum. Bu alan araştırmasını yaparken. Her seferinde tabii ki eğitim düzeyi aşağıya doğru düştükçe daha da belirgin hale geliyor bu. Ödevleri ön plana çıkartıyor. Yani bir takım hakları olduğunun aslında farkında olmayan vatandaşlar yetiştirmiş oluyoruz biz. Tabii öbür taraftan da aktif vatandaş yetiştirmek için müfredata bir takım kazanımlar koyuyoruz. Burada bu Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'nın ölüm orucu açlık grevi kimlerine göre ölüm orucu hak ölüm orucunun e, nereye nereye oturtmamız gerekiyor bu düzgide? Yani bir hak ta, hak talebi midir bu? Hak temelli yurttaşlığa girer mi? E, o konuda fikrinizi merak ettim. Yani ben bu konuda bir defa çok üzüldüğümü ifade edeyim. İnsanın kendi hayatından vazgeçmesi kadar korkunç bir şey yok bana kalırsa. E, yani sanki vatan bir vatandaşlık mücadelesinden ziyade daha böyle bireysel e, haksızlığa uğramanın bir çığlığı gibi e, bence yorumlamak mümkün e, yani takip edebildiğim kadarıyla zaten çok da fazla yankısı olmayan e, yani bir takım toplumsal kesimlerin aslında fazla e, ilgilenmediği e, görece yalıtılmış bir e, direnişe benziyor bu Türkiye'de de çok fazla örneklerini görmediğimiz yani daha önceki süreçlerde hapishanelerde filan var böyle evet. e, olaylar. E, şimdi her programda her konuğumuzdan kendi kitabından bir bölümünü e, okumasını e, istiyoruz ki e, orada da bir e, ritüel oluşsun <gülüyor> <gülüyor> program öncesinde Peki, konuştuğumuz yani. gibi. Hangi bölümü açık radyo dinleyicileri için seçtiniz? Bir sizden dinlediğim sizin sesinizden dinleyelim. Ben bu giriş bölümünün son sayfalarından size küçük bir yer okumaya karar verdim. Şöyle başlayayım isterseniz. Son Tabii. yıllarda 6. ve 7. sayfalardan. Son yıllarda vatandaşlık üzerine yapılan araştırmalarda bir artış gözlenmesine rağmen vatandaşların vatandaşlık rollerini algılama biçimlerine dair pratik araştırmaların eksikliği bir veri olarak önümüzde. Türkiye'de vatandaşlık konusunda sıradan vatandaşların ne düşündüğü hakkında çok az şey biliniyor. Belki de vatandaşlık, bu konuda vatandaşlara düşüncelerini ifade etme imkanının verilemeyeceği kadar ciddi ve karmaşık bir mesele olarak algılanıyor. Vatandaşlığın sadece haklar ve yükümlülüklerin çerçevesinin çizildiği resmi alanda hukuki, kamusal bir statü olarak tarifiyle gündelik hayatta sade vatandaşlar tarafından algılanma, yorumlanma ve yaşama biçimleri arasında bir örtüşmeme durumundan söz edebilir miyiz? Vatandaşlığı, milli kimlik vatandaşlık ilişkisi bağlamında Cumhuriyet'in kurulması, ulus devletin inşası çerçevesinde özellikle azınlıkları dışlayıcı, siyasal hatta toplumsal bir statü olarak algılanması olasılığından bahsedebilir miyiz? Ayrıca sosyal devletin yeni liberalizm politikaları karşısında giderek zayıflatılması ve sonuç olarak yoksulluğun eğitim, sağlık gibi temel sosyal haklar konusunda yoksulluğa ve dışlanmışlığa yol açması olgusunu da vatandaşlık çerçevesinde tartışmamız gerekiyor. Yaptığımız görüşmelerde sık sık gündeme gelen insan yerine konulmamak sızlanması aslında içerisinde yaşadığımız toplumda ulusal kimlik şemsiyesi altında to toplandığını varsaydığımız vatandaşlar cemaatinin hiç de homojen bir yapıda olmadığını aksine birinci sınıf ve ikinci sınıf vatandaşlar gibi ciddi bir katmanlılık görüntüsü arz ettiğini ortaya koymaktadır. Çok teşekkürler. Ee, sevgili teşekkür Birol Ceymaz'ı e, burada konuk ettik Atatürk Üniversitesi'nden. E, ayağınıza sağlık. Evet. Çok sağ olun bizi kırmadınız. E, dinleyicilerimize e, vatandaşlık mevzuluna bir kez daha dikkat çektik. E, kitabınız e, yıllar geçse de herhalde tartışma konusu olmaya devam edecek birçok bilgi içinde barındırıyor. Ayağınıza evet. sağlık. Sevgili Açık Radyo dinleyicileri bu haftaki Dünya'yı Okumak programının sonuna geldik. Önümüzdeki hafta EQAQ dergisinden Barış Doğru bizimle birlikte olacak. Kendi ilhamlarını aktaracak. Ben Akif Pamuk çok teşekkürler haftaya görüşmek üzere. Ben de çok teşekkür ediyorum. Çok ilginç bir <gülüyor> deneyim oldu benim için de. Umarım bu kitap demadı olur ve bir daha basılmaz diye ben öyle bir... <gülüyor> yani ben 2007'de basıldıktan bir süre sonra aslında artık herhalde basılmaz diye düşünüyordum. Türkiye'deki siyasal, toplumsal değişimler fena halde hızlı geçiyor. O zaman e, ilerleyen programlarda size tekrar konuk alacağız. Şimdiden sözünü alalım. Teşekkür ederim. Çok naziksiniz. Teşekkürler. E, i̇yi haftalar. Dünyayı Okumak